93 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Esat bin Zürare ile Zekvan bin Abdikaysi İslam'a davet etmesi. Esat bin Zürare ile Zekvan bin Abdikays, Abdikays Mekke'ye geldiler. İkisi de Utbe bin Rebiye'ye hakem seçtikleri bir dava için gelmişlerdi. Orada Rasulullah'ın şanını, şöhretini işitince Rasulullah'a geldiler. Rasulü Ekrem onlara İslamı arz etti, onlara Kur'an okudu. İkisi de Müslüman oldu. Böylece Utbe bin Rebiye'ye yanaşmadan Medine'ye döndüler. Onları İslamı ilk olarak Medine' getiren zatlardır.